Kur'an okuduktan sonra sadakallahu ile din, e, dinde yoktur dedim. Fakat bir, bir sürü hocalar yanlış mı yapıyor yani bu kadar hoca bu kadar imam yanlış mı yapıyor dediler. Evet. Bu konudaki görüşürüz. Yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bir sürü hoca, bütün hocalar bütün imamlar yanlış yapıyorlar. Çünkü yanlış ve doğrunun terazisi Kur'an ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sünnetidir yanlış ve doğrunun terazisi çokluk değildir. Bir defa bu kardeşlerimizin bu kadar insan yanlış mı yapıyoruz sözünün İslami olmadığını anlamaları gerekir. Bu söz İslami bir söz değildir. Bu söz Kur'an-ı Kerim'de cahiliye müşriklerinin sözüdür. Bu söz doğru bir söz değildir. Bu söz İslam'a uygun bir söz değildir. Bir husus kendilerine gösterilince öğretilince Müslüman bir kişi o hususu Kur'an ile tartar. Hadisler ile tartar. Bu kadar adam yanlış mı yapıyor diyerek işin içinden sıyrılmaz. Şimdi bu kadar adam yanlış mı yapıyor diyenlere git ve şunu söyle Peki sen Yahudilere ve Hristiyanlara git sen onları İslam'a davet etsen onlar da bu kadar papazlar yanlış mı yapıyor diye sana cevap verseler Onların bu özürleri, bu sözleri senin yanında geçerli olur mu de ona. Diyecektir ki hayır. Eğer bu kadar insan yanlış mı yapıyor sözü kişiyi kurtarsaydı Yahudiler ve Hristiyanlar da bu kadar papazlar, bu kadar hahamlar yanlış mı yapıyor diyerek kurtulurlardı. İslam dininde bu kadar adam yanlış mı yapıyor sözü caiz bir söz değildir. Onların sen onlara bir şey gösterince, öğretince şunu sormaları lazım. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'ten bunun delilidir. nedir? Eğer kendileri bir şeyi iddia ediyorsa ona Kur'an'dan ve Hadis-i Şerif'ten delil getirmeleri gerekir. Yani sen onlara demişsin Sadakallahu'l-Azim yoktur. Yoktur. Şimdi onlar vardır diyor. İddiasa delil getirmek kime düşer? İddiam sahiplerine düşer. İslam dininde herhangi bir şeyin varlığını iddia ediyorsan delil göstermen lazım ki ben de onun var olduğuna ikna olayım. Herhangi bir şeyin yokluğuna delil getirmez çünkü. Yani yok olan bir şeyin delili olamaz. Sana dese ki bunun yokluğuna dair delil getir bu ahmakça bir söz olur. Yok olan bir şeyin delili olabilir mi? Olamaz. Yok olan bir şeyin delili olamaz. Onun için bir şey vardır diyen delil getirmesi gerekir. Bir kimse diyorsa ki İslam dininde şu vardır onun sana delil göstermesi gerekir ki sen de ikna olasın. Delil nereden gösterilir? Fülanın ve fülanın sözlerinden değil, fülanın ve fülanın kitaplarından değil, ayetlerden ve hadisi şeriflerden gösterilir. Ayetler zaten bilinen şeydir. Kur'an-ı Kerim ortada. Hadislere gelince hadisi şeriflerin de kaynağından yani hadisleri senetleriyle rivayet eden hadis kitaplarından göstermeleri gerekir. Hadisleri senetleriyle nakleden hadis kitaplarının hiçbirinde Peygamberimizin Kur'an okuduktan sonra ya da sahabenin Kur'an okuduktan sonra Sadakallahu'l-Azim sözünü söyledikleri geçmemiştir. Sadakallahu'l-Azim sözü kendilerini Peygamberden ve sahabeden daha akıllı görenlerin sözüdür. Peygamber bunu yapmamış. Sahabe bunu yapmamış. Kur'an okuduktan sonra Sadakallahu'l-Azim demenin lazım olduğuna sizi kim ikna etti? Sadakallahu'l-Azim ne demek? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Allah doğru söyledi demektir. Ama İslam de aklen bir şeyi iyi görüp onu İslam dinine sokmak yoktur şimdi üç defa secde yaparsam kötü mü olur? Bir rekatta üç secde. Evet kötü olur. Ne var? Secde kötü mü? Secde kötü değil. Ama peygamberin yaptığını ekleme yapmak kötü. Peygamberimiz iki secde yaptıysa iki secde. Üç secde olmaz. Aynı şekilde peygamberimiz Kur'an okudu mu? Bizden çok okudu. Sahabe Kur'an okudu mu? Bizden çok okudular. Peki onlar sadakallahu Azim dediler mi? Demediler. O halde biz de demeyeceğiz. İslam dini Peygamberimizin bildirdikleriyle yetineceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse odur. Bu yani bu meseleler üzerine konuşmak yerine onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Resullüğüne iman etmenin anlamını anlatmalıyız. Yani Muhammedun Resulullah ne demek? Bunu anlatmalıyız. Bunu anlatmalısın. Yoksa bugün sadakallahu razime ikna edersin, yarın başka bir mesele daha çıkar. Onların önce peygamberimize imanlarını doğrultmaları lazım. Düzeltmeleri lazım. Peygamberimize imanın gereklerinden biri nedir? Onun getirdikleriyle yetinmektir. Onun getirdiklerini ekleme Yapmamaktır. Bu Peygamberimize imanın gereği. Eğer sen onun getirdiklerini yetinmiyor, yeterli görmüyor isen, ekleme yapıyor isen, onun getirdiklerini eksik görüyorsun demektir. Şimdi Sabah Allah öyle azim diyen, Kur'an okuduktan sonra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini ne görüyor? Eksik, eksik görüyor. Kendi sözüyle onu tamamlamaya kalkışıyor. Halbuki Müslüman peygamberine sımsıkı bağlıdır. Demiş mi? Dememiş. Öyleyse ben de demem demesi gerekir. Öyleyse ben de demem. Müslümanın ağzından şu söz çıkmaz. Dememiş ama desek ne kötülük var? Bu kötülüğün babasıdır. O dememişse onun demediğini dememek de sünnettir. Yapmadığını yapmamak da sünnettir. Sadece Peygamberimizin yaptıklarını yapmak değil sünnet olan. Onun yapmadıklarını yapmamak da sünnettir. Onun demediğini dememek de sünnettir. Yemek duası yaparken Peygamberimiz ellerini kaldırmış Kaldırmamış. O halde biz de kaldırmayacağız. Biz de kaldırmayacağız. Onun çizdiği sınırda duracağız. Bütün bunların deliline şu ayet. Rabbim unutkan değildir. Allah Azze ve Celle hiçbir hükmü, hiçbir emri unutmamıştır. Hepsini emretmiştir. El yevme ekmeltu lekum dínekum. Allah buyuruyor bugün dininizi kemale erdirdim. Şimdi bu bardağın kamil olarak dolu olması ne demek? Ağzına kadar kamilen dolu. Artık ziyade kabul etmez. Dinin kamil olması ne demek? Ziyade kabul etmemesi demek. Din kamildir. Yani riade kabul, yani ekleme kabul etmez. Ekleme kabul etmez. Onun için kim dine bir ekleme yaparsa onun eksikliğine dinin eksik olduğuna ve kendi eklediği şey ile kemale ulaştığına inanıyor demektir. Ona sorulur. Sen bu eklemeyi yapmadan önce din kamil miydi değil miydi? Ben bu eklemeyi yapmadan önce din kamil miydi değil miydi bir Müslümanın? Ben bu eklemeyi yapana kadar din kamil değildi. Şükürler olsun ben geldim bu eklemeyi yaptım din kamil oldu demesi mümkün mü? Ben olmasaydım din kamil değildi demesi mümkün mü? Sen ya bu kadar basit mesela hayır basit değil. Yok siz de çok Peygamber'e bağlısınız. Evet biz Peygamber'e çok bağlıyız. Yani onu, o deveye binmemiş, o deve, o otobüse binmemiş. Biz de mi otobüse? Yahu biz dinden bahsediyoruz din. Bizi dünyeli hususlarla imtihan etmeyin. Eğer Peygamber'imiz bize emretseydi otobüs diye bir araç çıkacak. Sakın ona binmeyin. Vallahi binmezdik. Biz siz bizi Peygamber'e imanımızla mı imtihan ediyorsunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hüküm getirseydi sana. Fakat peygamberimiz din getirdi. Bak adam dünyadan delil getiriyor. Dünya diyor nasıl tekamül ediyor, gelişiyor, zamanla araçlar gereçler nasıl artıyorsa dinde değişme. Onun için her bidatçı reformcudur. Neye inanıyor? Dünyanın tekamül ettiği gibi, zamanla geliştiği gibi dinin de zamanla değişeceğine gelişeceğine inanıyor. Onun için o bir ekleme yapmış, o bir ekleme yapmış, o bir ekleme yapmış. Din safiyetini kaybetmiş. Artık din safi değil. Din safiyetini kaybetmiş. Subhanallah bu bidatçilerin ilginç yanlarından birisi de her bidatçinin kendi eklemesini, savunup başkasının yaptığı eklemeyi ilettirtmesidir. Evet. Mesela Türkler dine bir sürü şeyler eklemişler. Biz de Türk'üz, Türkleri eleştirmek için konuşmuyoruz. En azından ben Türk'üm. Çoğunuz arnavulsunuz. <gülüyor> yani Türkler bir dine eklemeler yapmışlar. Ama Mısırlıların dine yaptığı bir eklemeyi kabul etmezler. O bidattir derler. O caiz değildir derler. Mısırlılar da Türklerin dine yaptığı eklemeyi kabul etmez. Her bidat için ilginç. Birbirlerinin dine yaptığı eklemeyi kabul etmezler. Peki başkasına hak sahibi görmüyorsunuz. Sen kendini niye dine ekleme yapma hakkını görüyorsun kendinde? Hiçbir alimin, hiçbir cahilin, hiçbir halkın dine ekleme yapma hakkı yoktur. Din peygamberimizin bıraktığı gibidir. Fikir sen Sadakallahu'l-Azim sözünü söyleyerek dine ekleme yapanlara de ki ben namaza bir ekleme yaptım. Gelin bundan sonra her rekatta üç secde yapalım. Onların seni ettiklerini göreceksin. Onlara da ki benim yaptığım eklemeyi kabul etmiyorsunuz. Neden ben sizin yaptığınız eklemeyi kabul edeyim? Siz benim yaptığım eklemeyi kabul etmiyorsunuz. Diyecekler ki sana, aa namaza eklenme olmaz. Peki namaz ile duayı niye birbirinden ayırt ediyorsunuz? Her ikisi de ibadettir. Ne namaza ekleme olur, ne oruca, ne hacca, ne zikire, ne ibadettir. İbadetlerin yeri, şekli, zamanı ve ibadetlere ait bütün özellikler. Miktarı, yeri, şekli, zamanı, adedi, hepsi Peygamberimizin belirlediği gibi olacak. Peygamberimiz bunları kendi nefsinden belirlemedi, Allah'tan aldı bize haber verdi. Bir rekatta iki secde bir rokup. Nasıl namaza eklenme yapılmıyorsa, Peygamberimiz yemek duasını öğretti. Yemek duasında elleri kaldırdı mı kaldırmadı? O zaman ona da ekleme yapmayacaksın. Ona da ekleme yapma. Ha. Şimdi biz bunu söyledik. Adam diyor ki, o Peygamberimiz ellerini kaldırmıştır. Delil. Peygamberimiz arapatta dua ederken ellerini kaldırdı. Bak. Nerede? Arafat'ta. Yemekte kaldırdı mı? Kaldırdı. Ya orada kaldırdıysa orada. Hayır. Hayır. Her bir delil kendi yerinde kullanılır. Şimdi bir adam Kur'an-ı Kerim okuması faziletli değil mi? Her bir harfine on sevap var. Fakat dese ki Kur'an-ı Kerim'i öğlen namazından bir saat sonra Filan camide oku, okuyacağım. Böyle şart koşsa, Bu ne olur? Bidat olur. Halkı buna davet etse bu ne olur? Bidat olur. Niye? Her birisi için ayrı delil getirmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in faziletine dair getirdiği delil yetmez. O camide okumaya dair de delil getirmesi gerekir. Ama böyle bir iddiada bulunmaksızın o cami, mahallesinin camisi olduğu için o günü de, o zamanı da kendisi bir boşluk bulduğu için o vakitte Kur'an okuyor. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bütün dine hiçbir ekleme yapmayacağız. Hiçbir zikir, hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Sadıkallahu'l-Azim demeyi gerekli. Sadıkallahu'l-Azim'den sonra biz de el -Fatiha. Biz de Rabbike, Rabbi Rabbike Rabbil İzzeti anlayasın. Bütün bunlar Peygamberimizin bilmediği, yapmadığı sahabenin bilmediği, yapmadığı şeydir. Peygamberimiz bunlardan hiçbirini yapmamış. Bir akis, Abdullah bin Mesud Kur'an okumuş ondan sonra sus demiş. Durmuşlar. Kur'an okumuşlar sadakallahu lazim dememişler. subhan rabbike rabbil izzeti amme yassifun dememişler. El Fatiha dememişler. Biz de yapmayacağız. Bütün bu açıklamaları iyi canlarlarsa artık bu açıklamaların üzerinde sözü söylemezler. E yapsak ne olur? Bir daha dinle. Aç bunu. Bu kaseti bir daha dinle. Yapsak ne olur? Artık sana defalarca izah edecek halimiz yok. Yapsak ne olur var mı? Yapsak ne olur? Ya peygamberimiz yapmamış. Ya siz de peygamberimize çok bağlısınız. Evet, biz peygamberimize çok bağlıyız. Bugün deste okuduk ya, kim ona itaat ederse cennetle girer, kim ona itaat... İşin garibi, biz de bu adamların, dinde her gün bidat çıkartan adamların peygamber sevgisinden dem vurmaları. Sunha Peygamber sevgisinden anlatıyorlar. İlahi söyle. Ya Resulallah falan ağlıyorlar. Aman çeşme canım çeşme. Ağlıyorlar. E, sünnet böyle olmaz, peygamber sevgisi böyle olmaz. Peygamber sevgisi onun dur dediği yerde dur, durmaktır. Bunu iyi anlayalım. Peygamberimizin sadece Peygamberimizin yaptıklarını yapmak sünnet değildir. Yapmadıklarını yapmamak da sünnettir. Ya sen Kur'an okudun niye sadakallahu lazım demedin? Peygamberimiz yapmamış diye. Çünkü Peygamberimizin yapmadığını yapmamak da Sünnet